On dördüncü nota. Tevhide dair dört küçük remizdir. Birinci remiz. Ey esbabperest insan! Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki, yapılıyor. Onun binasında sarfedilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde, Şark, Şimal, Garp, Cenub'tan, o cevherli taşlar kolaylıkla celb olup yapıldığını görsen hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küreyi arza hükmeden bir hakimi mucizekardır İşte her bir hayvan öyle bir kasrı ilahidir hususan insan o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir ve bu insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alemi ervahtan, bir kısmı alemi misalden ve levh-i mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anaasır aleminden geldiği gibi, hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş, rabutaları, alakaları dünya ve ahiret edvarında dağılmış bir saray acip ve bir kasr-ı gariptir. İşte ey kendini insan zanneden insan madem mahiyetin böyledir seni yapan ancak o zat olabilir ki dünya ve ahiret birer menzil arz ve sema birer sayfe ezel ve ebed dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir öyleyse insanın mağbudu ve melceği ve halaskarı o olabilir ki arz ve semaya hükmeder dünya ve ukba dizginlerine maliktir İkinci remiz bazı eblehler var ki, Güneş'i tanımadıkları için, bir âyinede Güneş'i görse, âyine sevmeye başlar. Şedid bir his ile onun muhafazasına çalışır, ta ki içindeki Güneş'i kaybolmasın. Ne vakit o ebleh, Güneş âyinenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki Güneş'e çevirir. O vakit anlar ki, âyinede görülen Güneş, âyineye tabi değil. Bekası ona mütevakkıf değil belki güneştir ki o aynayı o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil belki aynenin hayatlar parlamasının bekası güneşin cilvesine tabidir. Ey insan senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir aynedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbeti beka o ayna için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil Belki o aynede istidada göre cilvesi bulunan Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki belâhet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir ya Baki entel Baki de yani madem sen varsın ve Baki'sin fena ve Adem ne isterse bize yapsın ehemmiyeti yok. Üçüncüremiz, Ey insan, Fatır Hakîm'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki Bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki Bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sıkleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir Hazret, dikkatle bas, batmaktan kork bir lokma bir kelime bir dane bir lem'a bir işarette bir öpmekte batma dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma çünkü çok küçük şeyler var çok büyükleri bir cihette yutar nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor hardal gibi küçük kubbeyi hafızanda senin sahifi amalin ekseri ve sahayfi ömrün alebi içine girdiği gibi çok cüzi küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istihab eder. 4. Remiz Ey dünya-perest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in'ikas edip, göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken, bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman, ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum ve gayri mevcud oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır, madum bir dünyayı mevcud zannedersin. Nasıl bir hat sürati hareketle bir satıh gibi geniş görünürken hakikatı vücudu ince bir hat olduğu gibi senin de dünyan hakikatçe dar fakat senin gaflet ve vehm hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada, bir müsibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki, o geniş dünyan, kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz, senin zamanın ve ömrün, berkten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha süratli akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir alemin nur bulursun. İşte o alemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden, la ilahe illallah kelimesi i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. On beşinci nota, üç meseledir. Birinci mesele. İsmi Hafizin tecelli etmemine işaret eden "Femen ya'mal miskal zerre hayran yara, ve men ya'mal miskal zerre şerran yere" ayetidir. Kur'an-ı Hakimin bu hakikatına delil istersen Kitab-ı mistarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfelerine baksan İsmi Hafizin cilve azamını ve bu ayeti i kerimenin bir hakikatı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Ez cümle ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nevileri birbirinden başka olan, çiçek ve ağaç ve otların sandıkçaları hükmünde olan, o kabzayı karanlıkta ve karanlık ve basit ve camit bir toprak içinde defnet serp. Sonra mizansız ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula. Sonra senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak, İsrâfilvari melekî rahat baharda nefsuur nevinden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere nefir ruhla müjderemesi zamanına dikkat et ki o nihayet derece karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar. İsmi Hafizin tecellisi altında Kemal imtisal ile hatasız olarak Fatırı Hakim'den gelen evâmiri tekviniyeyi imtisal ediyorlar ve öyle tevfik-i hareket ediyorlar ki onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyor. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır Hakimi'nin nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor dallarının elleriyle bizlere uzatıyor. İşte bu ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise Gün Aşığı namındaki çiçek ile hercai menekşe gibi çiçekleri verdi. Bizler için süslendi, yüzümüze gülüyorlar, kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdi ve sümbül ve ağaç oldular. Güzel tat ve koku ve şekilleriyle iştihamızı açıp, kendi nefislerine bizim nefislerimizi davet ediyorlar. Ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Ta nebati hayat mertebesinden, hayvani hayat mertebesine terakki etsinler. Ve hakeza, kıyaset öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki, o tek kabza, Muhtelif ağaçlarla ve mütenevvi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat kusur yok. Ferci'il basara hel tera min futur sırrını gösterir. Her bir tohum İsmi Hafiz'in cilvesiyle ve ihsanıyla ona pederinin ve aslının malından verdiği irisiyeti iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. İşte bu hatsiz harika muhafazayı yapan zatı ı Hafiz kıyamet ve haşirde Hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i bir işarettir. Evet, bu ehemmiyetsiz, zail, fani tavırlarda bu derece kusursuz, galatsız hafiziyet cilvesi bir hücceti kat'i adır ki ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef'al ve asar ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatları kemale dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülecek. Âya, bu insan zanneder mi ki, başıboş kalacak? Haşa! Belki insan ebede mebustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek. Ya veya tokat yiyecek. İşte hafiziyetin cilve-i kübrasına ve mezkür ayetin hakikatına şahitler, haddü hesaba gelmez. Bu meseledeki gösterdiğimiz şahit denizden bir katre, dağdan bir zerredir. Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ mâ inneke entel alîmul hakîm. On sekizinci lem'a, teksir lem'alar ve sikke-i tasdik-i gaybi mecmuasında neşredilmiştir.